Sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm, berahmetullahi ve berekatü. Allah Azze ve Celle gününüzü, gecenizi güzel kılsın. Ömrünüzü hayırlı uzun, vücudunuzu sıhhatli, Evinizi bereketli, işinizi kazançlı, akıbetinizi her zaman hayır kılsın kardeşlerim. Allah Azze ve Celle her türlü kötülükten sizi uzak tutsun, her anınız mübarek olsun. Amin. Allah Azze ve Celle İslam'ı ve İslam ehlini her yerde şereflendirsin. Allah Azze ve Celle İslam'ı ve İslam ehlini her yerde korusun. Allah Azze ve Celle, Müslüman erkekleri, Müslüman kadınları, mümin erkekleri, mümin kadınları, onlardan sağ olanları, ölenleri bağışlasın. Allah Azze ve Celle, her Müslüman erkeğin, her Müslüman kadının işini hayırda kolaylaştırsın. Allah Azze ve Celle Müslümanların kalplerini yakınlaştırsın. Aralarını ıslah etsin. Onları hak üzere bir kılsın. Allah Azze ve Celle bizlerin akıbetini hayır kılsın. Kafirlere, müşriklere fırsat vermesin. Müslüman kardeşlerimize yardım etsin. Evet kardeşlerim, geçen hafta Fırkayı Naciye'yi işlemiştik. Birkaç seri ders yapacağımızı söyledik. Bugün ise Fırkayı özelliklerinden ilkini ihtilafta Kur'an ve sünnete dönme özelliğini işleyeceğiz inşallah. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Kardeşlerim, Fırkayı Naciye, aralarında çıkacak herhangi bir ihtilafta Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine döner. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de şayet herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahiret gününe de inanmışsanız onu Allah'a ve Resulüne arz edin. Bu hayırlıdır. Hem de netice itibarıyla daha güzeldir. Kardeşlerim insan olmamız hasebiyle elbette ki aramızdan nizalaşmalar, anlaşmazlıklar, birbirimize ters düşünceler, birimizin söylediğini, öbürünün kabul etmedi birçok şey olabilir. Bu dini meselelerde de olabilir. Çünkü ihtilaf, insanın fıtratında olan, itiraz etme, kabul edip etmeme, insanın fıtratında olan doğal olaylardan bir tanesidir. Zaten Allah Azze ve Celle kitabında, Nisa 82'de demiyor mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Allah'tan gayrısından gelseydi çok çelişki olurdu. Yani çelişki insanın fıtratında özünde olan bir şey. Ama burada Allah Azze ve Celle hayır olan kapıyı gösteriyor. Ne diyor? İhtilaf ettin? Fişe in diyor. Hangi meselede? Ne şekilde olursa olsun hayırlı olmak istiyorsan hayır kapısına gitmek istiyorsan, netice bakımından da bu olayı çözmek istiyorsan, gideceğin yer Allah'ın kitabı, Resulun sünneti diyor. İşte Fırkay-ı Naciye'nin ihtilafta en büyük özelliklerinden birisi, aralarında çıktığı ihtilafı Kur'an ve sünnete götürmesidir. Allah Subhanahu ve Teala Allah'a itaat edin buyuruyor ki bundan maksat onun kitabına uymaktır. Resul'la itaat edin buyuruyor ki bundan maksat onun sünnetine sarılmaktır. Sizden olan emir sahiplerine de buyuruyor ki emirlerin Allah'a itaat olan konularındaki emirlerine itaat edilecek değilse Allah'a isyan olan konulardaki emirlerine itaat edilmeyecektir. Şayet bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz ve devam ediyor bakın. Allah'a ve ahiret gününe de inanmışsanız onu Allah'a ve Resul'una arz edin diyor. Evet kardeşlerim Allah subhanahu ve Taala'nın bu emri delalet ediyor ki insanların gerek dinin usulüne ve gerekse furuğuna ait ihtilaflara düştüğü her husus Allah'ın kitabına ve sünnetine bırakılacak. Yani husumetleri ve bilmediklerinizi Allah'ın kitabıyla Resul'ünün sünnetine bırakarak aranızdaki ihtilaf konusu olan şeylerde onları hakem kılacak. Ayrıca ayet ihtilaf konularında kitap ve sünnetin hakemliğine başvurarak bu konuda onlara dönmeyenlerin Allah'a ve ahiret gününe inanmamış olduklarına da dalalet eder kardeşlerim. Bu aynı zamanda bir tehdittir. Çok tehlikeli bir ifadedir. Allah Subhanahu ve Teala bu hayırlıdır buyuruyor ki Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetini hakem kılma ve ihtilafı halletmede bunlara da müracaat etmek daha hayırlıdır. Hem de netice itibarıyla daha güzeldir. Evet. Karşılık ve mükafat yönüyle en güzeli, en güzel şekli budur kardeşlerim. Allah bizlere merhamet etsin. Asr-ı saadet böyle değil miydi? Allah Resulü'nün İslam'ın ashabı aralarında hangi meselede ihtilaf ederse etsin Allah ve Resulü en iyi bilen odur demez miydi? Onun hakemliğine başvurmaz mıydı? Oradan gelene kayıtsız, çarsız teslim olmaz mıydı? Böyle oldular ve ne yaptılar? İslam her yere yayıldı. Bir güç oldu, bir kuvvet oldu, bir davetten. Bir devlete kadar ne yaptı? Yol aldı. Ne zamanki insanlar Kur'an bize yeter ya da kendi görüşleri yeter ya da hocalarımızın görüşleri yeter ya da falanın görüşü, filanın görüşü demeye başladı ümmet parça parça oldu kardeşlerim. Bakın ayet çok açık. Bu hayırlıdır diyor. Allah Azze ve Celle netice itibariyle en güzeli işte bu diyor. Bakın İbni Kayyım diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Allah Subhanahu ve Teala kendisine ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat et emretmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrinin Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında yerinin varıp var olup olmadığına bakmaksızın Kur'an'dan bağımsız olarak Resul'una itaat etmenin vücubiyetini bildirmek için Resul'a itaat edin emrini tekrar etmiştir. Emredilen şey Kur'an'dan olsun olmasın. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bir şey emrettiğinde mutlak olarak ona itaat etmek vaciptir. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu ve Kur'an ve bir misli verilmiştir kardeşlerim. Fakat Allah Subhanahu ve teala ulul emre mutlak itaati emretmemiş. Onlara itaatı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat şartına bağlanmıştır. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki Allah'a itaat edin. Resul'a itaat edin. Mutlak emir sigasıyla geliyor sizden olan emir sahiplerine de olunca burada kayıtlı yani Allah'a ve Resulüne itaat ettiği müddetçe emire itaat var ama ihtirafa geldiğinde bakın üçüncü itaat ortadan kalkıyor emir kalkıyor o iki kalıyor nasıl ki insan iman ederken bu iki şeyi söylüyor kelime-i şehadeti birinin imanına dalalet ettiğimizde ancak kelime-i getirecek değil mi? İşte burada da ihtilafa düştüğünde de bu iki şeye gitmek zorundasın kardeşlerim. Bu da imanın şartlarındandır. Evet. Demin de dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle Nisa suresinde Rabbına Andolsun ki aralarında çekiştikleri şeyde seni hakem yapıp da Verdiğin hükümden dolayı işlerinde bir sıkıntı duymadan kendilerini tam bir teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar diyor Nisa 65'te. Evet. İbni Kesir bu ayeti açıklarken kardeşlerim Allah subhanahu ve teala hayır Rabbına yemin olsun ki aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem yapmadıkça iman etmiş olmazlar buyurarak kendi şerefli mukaddes zatına yeminle ifade buyuruyor ki bütün işlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hakem yapmadıkça hiç kimse ama hiç kimse gerçekten iman etmiş olmaz. Onun verdiği hüküm gizli ve açık her zaman bağlanılması şart olan hak ve gerçektir. Bunun içindir ki Allah Subhanahu ve teala sonra da verdiği hükümden dolayı işlerinde bir sıkıntı duymadan kendilerine tam bir teslimiyet göstermedikçe buyurmuştur. Allah hepimize merhamet etsin. Allah bizlere acısın. Bugün bizim parça parça olmamız kafirlerinin bizi aç kurt gibi bizi bir koyun sürüsü gibi görüp saldırmalarının sebebi bizler dinimizin temellerine sarılmayıp hep kendi görüş ve fikirlerimize, kendi içimizden çıkan insanların peşine takılmamızdan kaynaklanıyor. Yani seni hakem tayin ettiklerinde işlerinden sana itaat ederler, işlerinde senin verdiğin hükme karşı herhangi bir sıkıntı duymazlar diyor Allah Azze ve Celle. İç ve dışlarıyla bu hükme uyarlar diyor. Bir karşı koyma, bir müdafaa ve münakaşa olmaksızın bütünüyle bu hükme teslim olurlar. Evet İbni Kesir Nisa 65'i böyle açıklıyor kardeşler. Yine Nisa suresinin başka ayetinde Allah Azze ve Celle her kim o peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Her kim de yüz çevirirse biz seni onlara bekçi göndermedik diyor Nisa 80'de. İbni Kesir burada yine diyor ki Allah subhanahu ve teala bu ayette kulu ve elçisi Allah Resulü Aleyhisselatu vesselama itaat edenin Allah subhanahu ve teala'ya itaat etmiş olacağını ona isyan edenin de Allah subhanahu ve teala'ya isyan etmiş olacağını haber veriyor kardeşlerim. İşte bunun yegane sebebi Allah Resulü ve vesselamın kendi arzusuyla konuşmaması konuştuğunun da ancak kendisine vahyedilenden ibaret oluşudur diyor i̇bn Kesir Nisa 80'in tefsirinde. Evet. Aleyküm selam ve <gülüyor> <rahmetullahi> ve <wabarakatuhu> Hoş geldiniz kardeşlerim. Demek ki Fırkay-ı Naciye'nin en büyük özelliklerinden birisi neymiş kardeşlerim? İhtilaf anında Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine gidilecekmiş. Evet. İkinci özelliği ise Fırkay-ı Naciye kimseyi ama hiç kimseyi Allah ve Resul'ünün önüne geçilmez. Evet. Demek ki bu şablonları bir tarafa yazacağız. Hani eski sistem yazılı belliydi. Yeni sistemde her şey bir şablonla. Soruları soruyor, şıkları koyuyor. Kağıdın üzerine şablonu koyuyor. Doğrular belli işaretleyip geçiyorlar değil mi işte? Aynen böyle. Bir Müslüman inancının gereğinin doğrularını bu şablonla bakacak. İhtilaf metti. Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti ne diyorsa. İkincisi kimseyi Allah subhanahu ve teala'nın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçirmeyecek. Bu da Allah subhanahu ve teala'nın şu buyruğu gereğincedir kardeşlerim. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resul'ünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir diyor Hucurat Birde. İmam Taberi diyor ki Ey Allah'ın birliğine ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine iman edenler gerek dini, gerek dünyevi işlerinizde Allah'ın ve Resul'ün hükümlerine başvurmadan önce karar vermeyin. Aksi takdirde Allah'ın ve Resul'ün hükümlerine zıt karar vermiş olabilirsiniz diyor Allah'ın ve Resul'ünün izin vermediği bir hususta herhangi bir söz söyleme veya bir iş yapmaktan çekinin Allah'tan korkun zira Allah söylediklerinizi çok iyi işiten ve yaptıklarınızı çok iyi bilendir diye izah etmiştir İmam Taberi Allah kendisinden razı olsun İmam Kurtubi bu ayetin tefsirinde diyor ki Allah'ın ve Resul'ünün önüne geçmeyin buyruğu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine karşı itirazı terk edip ona uyup onun izinden gitmenin farz oluşu hususunda asli bir dayanaktır demiştir. Şeyh Albani Allah kendisinden razı olsun Allah subhanahu ve taala'nın önüne geçmek caiz olmadığı gibi aleyhissalatü vesselamın önüne geçmek de caiz değildir demiştir. Bu ayeti zikrettikten sonra. Bu şu manaya geliyor kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalefet etmek caiz değildir. Eğer iman etmişsek. Evet. Kısa kısa bunları geçelim. Üçüncüsü ise Fırkay-ı Naciye, kitap ve sünnete bağlıdır. Evet, Fırkay-ı Naciye dediğimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve Allah onlardan razı olsun sahabenin yoluna sımsıkı bağlananlar akla gelir. Bu yolda Allah subhanahu ve Taala'nın peygamberine vahyettiği kitabı ve nebisine bize açıklayıp tatbik ettirdiği sahih sünnettir. Bu iki asıl kaynağı bütün Müslümanların sıkı sıkıya sarılması, bağlanması ve asla bırakmaması gerekir kardeşlerim. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir. Bunlar Kevser havuzun başına gelinceye kadar birbirinden ayrılmayacaklardır buyurmuştur. Kardeşlerim bu ifade hakkında birçok ileri geri konuşanlar var. Kadirihum dediğimiz birçok rivayetler var. Biliyorsunuz Ali selamü aleyhi ve selam vedâ sonra bir yerde asabını toplamış, onlara uzun uzun bir nasihat etmiştir. Bu konuşmalarının akabinde bir yerde ben size öyle ağır emanet bırakıyorum ki buna sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Bu Allah'ın kitabı Kur'an demiş. Bir kısım insanlar buna yapışmış, başka bir şey yokmuş gibi, başka bir şey söylememiş gibi hep bunu söylemişlerdir. Diğer hadisleri inkar ederler. Bu hadise mütevatir derler. Yani işlerine geldiği için. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam bunu da demiştir. Yine aynı konuşmanın bir yerinde ben size iki şey bırakıyorum ve bunlar konusunda sizlere Allah'a hatırlatırım. Allah'ın kitabı ve ehli beytim demiştir. Şialar tutmuş buna yapmışmış, başka bir şey görmemişlerdir. Yine konuşmasının bir yerinde ben size Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini bırakıyorum. Yani benim sünnetimi bunlar ta Kevser havuzuna kadar birbirinden ayrılmayacak. Azı dişinizden bile olsa bunlara sıkı sıkıya yapışın, bütün fırkayı dalleden uzak durun demiştir. Maalesef insanlar bu rivayetlerde herkes işine gelene almış, öbürlerini görmemezlikten gelmiştir. Halbuki hepsi aynı yerde, aynı ortamda ümmete yapılan nasihatların içindedir. Hepsi de sahihtir. Hepsi de yerine göre aleyhissalatü vesselamın bu ümmete nedir? nasihatidir? Allah hepimize rahmet etsin. Rabbim bizlere merhamet etsin. Hak ve sünnet bağlarının önderi ve reisi ancak ve ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdir kardeşlerim. Ondan başka hevasından konuşmayan var mı? Onun söylediği sözler kendisine vahy edilen vahiden başka bir şey değil. Onun dışında hangi bir insan kendisine vahiy gelmiş? Hangi bir insan masum? Hatadan beri böyle birini bulmak mümkün mü ki Allah Resulü ve Vesselam'ın yerine o insanı geçirip onun sözlerini itikat edip onun sözlerine amel edelim. Mümkün mü? Mümkün değil. Allah Resulü ve Vesselam öyle bir önderdir ki haber verdiği bütün hususların şüphesiz tasdik edilmesi, verdiği bütün emirlerde mutlaka itaat olunması gerekir. Onun dışında her kim ne söylerse söylesin. İmam Mali'nin dediği gibi Allah ona rahmet etsin. Ne diyor? Bize birisi bir şey söylese biz bunu kabul ederiz. Bir şey söylese reddederiz. Yani bu bizim elimizde olan bir şey. Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini gösteriyor. İşte bu kabirde yatanın dışında diyor. Evet. Bu kabirde yatanın dışında. Bu mertebe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dışında hiçbir imama hiçbir müştehite ve hiçbir öndere verilmemiştir. Söz konusu da olamaz kardeşlerim. Bilakis insanlardan her bir şahsın sözü alınır da terk edilirdi de. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi bunun dışındadır. Sesim geliyor değil mi? Sıkıntı yok. Evet. Allah hepimize merhamet etsin. Bunlar, bunlar çok önemli kaydeler ve bu kaydeleri tutulduğunuz müddetçe ayağınız dinde sağlam basar. Kimin ayağı kayarsa kaysın ama sizin ayağınız kaymasın. Bakın bunlara tutunursanız kaymazsınız. Evet. Başka özelliklerini. Fırkayı Naciye dediğimizde iyiliği emreder kötülükten sakındırır. Başkalarında bunu bulamazsınız kardeşlerim. Fırkayı Naciye, Allah bizi de neslimizi de bunlardan kılsın. Allah Subhanahu ve Taala'nın şu buyruğu gereğince iyiliği emreder, kötülükten sakındırır. Bakın Allah Azze ve Celle diyor ki, siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alık sunuz ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran 110. Evet. Ömrünüz bu ayetle geçsin kardeşlerim. Kim ne yaparsa yapsın. Kötülesin, ayrılsın, dışlasın, parçalansınla Siz yolunuzdan devam edin. Hiçbir zaman yolunuzdan dönmeyin. Ayet bak inananlara müminlere vay bana şöyle dedi vay böyle dedi vay şöyle etti huyları şunları bunları yani artık çocuklasmış ya da böyle komikleşmiş ondan bundan uğraşan şöyle böyleden darılan kızan gönül bırakın bunları bakın dünya yanıyor kardeşlerim yanıyor yanıyor hala müslümanlar böyle basit şeylerde duruyor ne diyor Allah siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a da iman edersiniz. Başka bir yerde ne diyor? Siz kendinize dikkat edin. Yoldan çıkmış sapkınlar sizlere asla zarar veremez diyor. Hislerinizden asla hareket etmeyin. Size mani olmaya çalışan, sizi engellemeye çalışan, bölmeye çalışan, Müslümanların birliğini, beraberliğini yedelemeye çalışanlar zaten belayı bulmuş insanlardır. Onlar belayı hak etmiş. Allah'ın zikrinden yüz çevirmekle şeytanı Allah onlara musallat etmiş. Zaten onlar Allah an, anmayı unutmuş. Nefislerini ve kendilerini öne çıkarmaya çalışırlar. Ama Allah... İzzet de, şeref de kimin yanında? Allah'ın, peygamberinin ve müminlerin yanında demiştir. Öyleyse kardeşlerim fırkayı nacinin en büyük özelliği neymiş? İyiliği emredecek, kötülükten sakındıracak. İşte burada da her zaman bela hazırdır. Parola neydi? İlim, amel, davet, Yağmur gibi belayı bekle. Sabır. Sabredeceksiniz. Eğer sabrederseniz Allah Resulü ve Vesselam ne diyor? Sizden elli tanenizin ecri kadar ecir vardır diyor. Bakın mükafat büyük. Allah kendisine rahmet etsin. İmam Taberi bu ayetin tefsirinde şöyle naklediyor. Allah Subhanahu ve Teala bu ayette Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin en hayırlı ümmet olduğunu belirtiyor. Ancak bu hayırlı olma vasfı belli şartlara bağlanmış kardeşlerim. Bu şartlardan birincisi iyiliği emretmek, ikincisi kötülükten alıkoymaları, üçüncüsü ise Allah'a inanmış olmalarıdır. Evet. Neymiş bu şartlar? İyiliği emredecek. Kötülükten alıkoyacak. Allah'a inanmış olacak. Allah Azze ve Celle bizi bu tayfeden eylesin. Neslimizi de. Tabi her şey diğer ilk dersleri hatırlayacak olursanız bir şeyin anlaşılması için bir de zıttından bakacağım bu işe. Peki bunun zıttından baktığımızda ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor kardeşlerim? Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden bu şartları taşımayanlar hayırlı ümmet olma vasfından nitelenemez. Evet iyiliği emretmiyorsan, kötülükten al alıkoymuyorsan demek ki hayırlı ümmet değilsin. Demek ki dinin hayrına değil, kendi izzetine, şerefine, urulanmaya bir şeye çalışıyorsun. Ama hayırlı ümmetteyiz. Bakın Ömer radıyallahu an bir keresinde hacc ederken bazı insanların hoş olmayan hareketlerini görüyor. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini okuduktan sonra söylemiş olduğu şu sözleri bakın bu gerçeğe nasıl teyit ediyor. Kimin bu ümmetten olma hoşuna gidiyorsa Allah'ın bu ümmet için buyurduğu şartları yerine getirsin demiştir. Alimler 112. Allah kendisinden razı olsun. Rabbim benim de sizin de ahlakınızı Ömer Radıyallahu anh ahlakından düşüncesinden eylesin. Evet. Tekrar ediyorum bakın sözlerimi. Allah kendisinden razı olsun. Ömer bir keresinde hac yaparken hac esnasında insanların hoş olmayan hareketlerini görünce siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini okuyor. Akabinde diyor ki kimin bu ümmetten olmak hoşuna gidiyorsa Allah'ın bu ümmet için buyurduğu şartları yerine getirsin diyor Allah bu nasihati tutanlardan eylesin kardeşlerim Allah subhanahu ve teala içinizden hayra çağıran iyiliği emreden kötülükten men eden bir topluluk olsun işte onlar felaha erenlerdir diyor Alimran 104'te evet bakın Allah subhanahu ve teala bu ayette Ümmet içerisinde hayra davet ederek iyiliği emreden bir cemaati diğer insanlardan istisna ediyor ve bunları felah ile özdeştiriyor, ayırıyor. Demek ki hayra davet edenler, huşkusuz Allah'ın kitabı ve Resul'unu sünnetine davet edenlerdir. Falanın filanın görüşüne davet edenler değildir. Falanı filanı gel kardeşim Allah rızası için şunu yapalım bunu yapalım deyip insanları fitneye fesada çağıranlar değil. Demek ki hayra çağırmada iyiliği emredip kötülüğü yasaklamada Allah'ın emrini yerine getirmek üzere tayin edilmiş bir grup bulunsun diyor. Bir olsun ayrılmasın parçalanmasın diyor. Evet. Her ne kadar bu iş ümmetin her ferdine yüklenmiş bir görev olsa da kardeşlerim bakın bu ayetten maksat bu işe bakacak bir grup diyor bir cemaat olsun. Allah beni de neslimi de sizi de neslinizi de hayırda kullandığı işte bu gruptan yaz Amin ya Rabbi. Bakın devam ediyor. Allah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülüğü yasaklarsınız ya da Allah size katından bir ceza verir, sonra ona dua edersiniz de duanıza icabet olmaz diyor. Yine bunu İmam Tirmizi tefsirden aktediyor burada. Yine aynı yerde diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vallahi diyor ya iyiliği emreder kötülüğü nehyedersiniz ya da diyor vallahi diyor namaz kılarsınız oruç tutarsınız ibadet edersiniz de boyunuzu açmaz yani kabul edilmez yüzünüze atılır diyor. Kardeşlerim doğanın da ibadetin de dinin de yaşanması iyiliği emredip kötülüğü nehyetme müessesesinin çalışmasıyla alakalı. Demiyorum ve vesselam yine bir yerde her kim bir münker gördüğünde ne yapsın? Eliyle diliyle kalbiyle ne yapacak? İzane etmeye çalışacak. İşte bu da senin imanının nerede olduğunu bir göstergesi. Öyleyse dini yaşamak istiyorsan gelecek nesillere de bunu aktarmak istiyorsan bunun tek yolu o. iyiliği emredeceksin kötülükten nehyedeceksin. Bu müessese çalışacak. Eğer bu çalışmazsa bu sefer kabul etmediğin kiminde, konuşmasında, düşüncesinde, yaşamında artık her kimlerse onlar gibi olmaya başlayacaksın Selman'ın dediği gibi Allah kendisinden razı olsun Allah Resulü ve Vesselam'ın bu sözlerini naklettikten sonra Müman Müslüm naklediyor kardeşlerim yaşayan bir ölü görmek istersen artık bu üçünün hiçbir şey hissetmediği birini görmeniz yeterli diyor Allah bize rahmet etsin Allah bizleri hayırdan ayırmasın demek ki dinimizin ayakta kalabilmesi kendimizin de dini yaşayabilmesi bu müessesenin ayakta kalması gerekiyor biz bunu terk ettik kardeşler bu neme lazımcılık bana necilik hatta Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor Allah diyor İsrailoğullarının alimlerinden ahit aldı ne için İnsanları münkerde gördüğünde onlara iyiliği emredip kötülüğü ne yapacaklardı? Engelleyeceklerdi. Onlar ilk gördüklerinde bunu yaptılar. Daha sonra Allah Azze ve Celle devam ediyor. Bana ne? Ben söyledim. Yapmasaydı deyip terk ettiler diyor. Allah da onların kalplerini birbirine çevirdi. Ne yaptı? Davut'un diliyle. Meryemoğlu insanın diliyle onları lanetletiyor. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bu ayeti Kabe'nin duvarına yaslanmış bir şekilde otururken asabını okuyor. Sonra ayağa kalkıyor. Arkasına dayandığı minderi fırlatıyor. Vallahi diyor ya iyiliği emreder ya da kötülükten nehy edersiniz. Ya da vallahi onlara Allah nasıl lanet etmişse size de öyle lanet edilir diyor. Allah bizi korusun. Allah bize acısın. Kardeşlerim sadece ibadeti yapma. Sadece ibadeti ben işliyorum. Başka bir şey işlemiyorum. Bana ne bir başkasından işte bu bu böyle değil. Bakın Kur'an'da Ashab-ı Sep dediğimiz ya da Ashab-ı dediğimiz o cumartesi gününü ihlal eden o topluluğun kıssasını okumadınız mı? Bakın orada üç kısım insan var. Allah Azze ve Celle zamanın nebisine onlara şu gün tatil diyor. Onlar ne diyor? Yok diyor. Rabbına söyle de bize şu günü tatil kılsın. Allah Azze ve Celle ne diyor? Evet tamam. Ben size o günü tatil kılacağım ama sizi imtihana tabi tutacağım. O gün Denize çıkıp balık avlamayacaksınız. Ne yapıyor? tamamcılar Haftanın altı gününde denizde balık yok. Ama o yasak olan günde denizin yüzünde su yok, balık var. Önce bakıyorlar ediyorlar, sonra ayet devam ediyor. Kısa. Diyorlar ki çıkmayalım. Ne yapalım? Şeytan birilerinin kulağına fısıldıyor. Sahilde derin derin hendekler kazalım. Dalgaların oralara attığı balıkları avlayalım. Denize çıkıp avlamıyoruz. Evet. Bunu bir kısım yapıyor. İyiliği emret, kötülükten nehyet meselesini konuşuyoruz kardeşler. Bir kısım yapıyor. Bir kısım ne diyor? Ben yapmam. Kendi işine bakıyor. ibadetine bakıyor. Oradan da hendek aşmadığı gibi oradan bir şey yemiyor. Bir kısım ne diyor? Yapmayın. Bakın Allah bizi imtihan ediyor. Allah Azze ve Celle bugün yasak koydu avlanmayın diyor. Kendileri işlemediği gibi onlara da ne yapıyorlar? Hakkı anlatıyorlar. Aradan zaman geçiyor. Şeytan bu sefer tekrar yaklaşıyor. Diyor ki deniz balık dolu. Siz şu çukurlara düşenler niye iktifa ediyorsunuz ki? Eğer Allah'ın belası gelecek olsaydı şimdiye kadar gelirdi. Siz denize açılın. O hendek kazanlar bu sefer bir adım daha atıyorlar ve denize açılıp o yasak günde balık avlamaya gidiyorlar. Bir kısım yine bana ne diyor? Avlamadığı gibi bunlara da mani olmuyor. Onların içinde yaşıyor onlar. Bir kısımsa ne diyor? Artık sizinle bizim aramıza bir set girmiştir. Allah'ın azabı üzerimize gelmek üzere diyor. Ve onlarla kendi aralarına bir duvar çekiyorlar. Onlardan ayrışıyorlar. Sadece kendi taraflarından bir kapı koyuyorlar. Ve sırf onlara davet için. Bir gün karşı tarafın sesi kesiliyor. Korka korka kapıyı açıp baktıklarında ne görüyorlar kardeşler? Allah Azze ve Celle biz onların hepsine maymun olun dedik ve onların hepsi maymun oldu diyor. Soyları da devam edici değil. Kim bunlar? Haramı azar azar sonra alenen işleyen, harama hiç bulaşmayıp iyiliği de emretmeyip kötülükten nehyetmeyen, bunların ikisi de maymun olun dedik, maymun oldu diyor. Kurtulan kim? İyiliği emredip, kötülükten nehyeden ve arıya çeken. Allah hepimize merhamet etsin. Allah hepimize anlayış versin. Bunları kıssaları güzel güzel anlayıp hayatımıza geçirmeyi nasip etsin. Evet. Bir özellik daha alalım. Öbürlerini öbür haftaya bırakalım inşallah. Fırkayı Naciye. Allah Resulü Ali ve Selamın Sünnetini ihya eder kardeşlerim. Fırka'yı naciye dediğimizde Allah Resulü Ali ve Selamın Sünnetini ihya etmeyi amaçlar. Gerek akide ve menheşte, gerek ibadette ve hayatın tüm kesitlerinde Allah Resulü Ali Vesselam'ın Sünnetini hayata geçirir. Ali Selamet ve Selamın hayatımızın her safhasında bize gerekli olan bilgilerini vermiştir. Yani bugün abdest mi alacaksın? Aleyhisselatü Vesselam'ın gidip sünnetini hadis kitabını okuman gerekiyor. Ezberlemen gerekiyor. Seslendirmen gerekiyor. Yayman gerekiyor. Anlatman gerekiyor ki fırkayı naciye olasın. Eğer sen bunu yapmazsan güzel kardeşim bir başkası kendi sözlerini, kendi görüşlerini, kendi fikirlerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığının önüne geçiriyor. At gözlüğü nedir bilir misiniz? Ben izah edeyim. Biliyorsunuzdur da yine de anlatayım. Kardeşlerim Allah atı öyle bir yaratmış ki at baktığında 360 dereceyi görür. O yüzden, atın e, arkasına bir şey bağladıklarında işte araba gibi e, at herhangi bir yerden bir şey algıladığında kendisine sanki bir e, saldırı var ya da bir şey var gibi hep şahlanır, oku kırar arabayı devirir. İşte bu yüzden at sadece önünü görsün diye şöyle deri kapaklar yapıp iki tarafına koymuşlardır. At sadece önünü görür sağını solunu arkasını görmez işte at gözlüğü dediğimiz bu eğer birinin gözlüğünden bakarsanız birinin penceresinden bakarsanız işte onun gördüğünü onun anladığının artık kaçta kaçını siz anlarsınız bilmiyorum ama deminki Fırkayı Naciye'nin özelliklerine geri dönelim Kevser havuzuna kadar birbirinden ne yapmayacak? Ayrılmayacak diyor. Bunların ikisine sarılan asla dalalete düşmeyecek diyor. Değil mi? Öyleyse Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine sarılalım. Bakın Ebu Zer diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü ve Vesselam vefat ettiğinde kanatlarını çırpan hiçbir kuş yoktu ki onun hakkında bize bir bilgi vermiş olmasın diyor. Yani gökte uçan, kanat çırpan kuştan bile bize haber verdi diyor. Evet. Ömer bin Abdülaziz Allah kendisine rahmet etsin diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü ve bize bir sünnet bıraktı. Ondan sonra başka geçen halifeler de birer sünnet bıraktı. Bu sünnetlere uyma Allah subhanahu ve teala'nın kitabını tasdiktir. Allah subhanahu ve teala'ya itaatın devamıdır. Allah subhanahu ve teala'nın dini üzere güçlü olmaktır. Allah subhanahu ve teala'nın mahlukatından hiç kimsenin bu sünneti değiştirme yetkileri, hakları yoktur. Kim bu sünnetleri izlerse o kişi hidayeti bulur kim onlara muhalefet eder müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa Allah subhanehu ve teala onu döndüğüne döndürür cehenneme yaslar ne kötü bir dönüş yeridir cehennem evet Allah kendisinden razı olsun İbn-i da bakın şöyle bir tavsiyede bulunur dikkatini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine odakla, onlara rağbet et, onları araştır, onları topla, oku, öğren. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen hal ve hareketleri, hayatını, siretini güzelce öğren. Allah Resulü ve Vesselam'dan başkasından yüz çevir. Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm arzularının nihai gayesi ve maksatlarının tek hedefi son merci. İşte o zaman kurtuluşa erensin. Eğer bunun dışında herhangi bir şeye bağlanırsan, onun dışında başka başka insanlara o şekilde bağlanırsan, işte o seni doğru olan yola götürmez. Bugün bakın kardeşlerim, birisi sizin yanınızda ya da insanların önünde önder olabilmek için ben şerifim, ben seyitim, yani ben peygamber soyundayım Aleyhisselatü Vesselam'ın. Hem anadan hem babadan peygamberin soyundanım Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bu gibi sözlerle insanlara yaklaşmıyorlar mı? Ve hatta öyle ileri gidiyorlar ki kendilerini de onun gibi masum olduğu ifadelerine gidiyorlar. Ve insanları kendilerine bağlama yoluna gidiyorlar. Kardeşlerim Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti bize dini nasıl yaşayacağımızı, nasıl ibadet edeceğimizi, nasıl abdest alacağımızı, nasıl namaz kılacağımızı nasıl davet edeceğimizi nasıl cihad edeceğimizi evlilik ilişkimizin nasıl olacağını çocuk ilişkisinin ya da insanlara muamelenin nasıl olacağını her şeyi anlatmış gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yolda bırakmış Allah bize dinimizi tamamlamış eksik hiçbir şey bırakmamış ve bu dinden bize rahatsız olmuş öyleyse Orda burada vakit geçireceğimizi, onun bunun sözünü konuşacağımıza zamanımızı hayırda harcayalım. Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bize Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iki ayrılmaz emanet olarak bıraktığı Kur'an ve sünneti okuyalım, öğrenelim, hayatımıza geçirelim. Tabi mümin olmak istiyorsak yolu bu. İnşallah diğer özellikleri öbür hafta devam edelim. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Hakkı hak bilip hakkı tabi olmayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Allah Subhanehu ve Teala şu anda... Yardıma muhtaç, inim, inim inleyen müslüman kardeşlerimize yardım etsin. Kafirler kuruğunu kahru perişan eylesin. Süleymane ki Allahümme ve bihamdike <Sessizlik> eşveden la ilahe illa ente estağfurike be'tu Ve Velhamdülillahi rabbil alemin. Kalın sağlıcakla. selamünaleyküm. Aleyküm.